O verilmezse kabul etmekten geri durun, derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun lehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı, dünyada rüşvaylık olduğu gibi, ahirette de müthiş bir cezadır. Yalan dinlemeye çok meraklı,